Yani Hazreti Cibril'in yanındakiler en üst düzey yetkili melekler. Bunlara emreder. Ma'ulivaunaktar. Yanında yem yeşil bir sancak var. Feyarkuzüliva ale azharil kabe. Hazreti Cibril Kadir gecesinde sancağı Kabe'nin sırtına yani Kabe'nin damına diker. Yani burada bir dünyada Allahımızın tecellilerinin merkezi neresi?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 Bu müjdelere de bu kardeşleri nail ve dahil eyleyip Allah'ım şu gecenin karı, şu gecenin en büyük karı şu duamız olsun. Salavat ile başlayalım. Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala al seyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyidi Muhammed ve al Muhammed. Şu dinleyenlerimizi de, uzaktan yakından dinleyenlerimizi, ehl sünnet kardeşlerimizle beraber, en başta sevdiğimiz yakınlarımızı, ya Rabbi kurban oldum sana Allah'ım, mutlaka öleceğimizden haberdar eyle. Amin. Gafil olarak öldürme, kul haklarından helallık almayı nasip eyle, senin haklarını ödemeyi nasip eyle, ölmeden hazırlıklı olarak zikrinle dilimiz yaş vaziyette ölmek müessereyle. Amin Allah'ım salli ala Muhammed ve ala salli ve sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, melekler ve usafi unum geliyorlar, musafa diyorlar. Yani elinden tutuyorlar. Senin elin namazda duruyor. Sen anlamıyorsun.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 Bize de nasip olsun. E hatta yatma el imsak olana kadar dualara amin deniliyor. Melekler amin derler. Fe'de attal al fecir, imsak olduğu zaman, yani saat üç buçuk gibi, Yunadi Cibril, Hazreti Cibril seslenir. Maaşıra'l melâke, el-rahîl, el-rahîl. Ey melekler cemaati! Yani bütün dünya dolmuş.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 Şarap getir, getirmeyeceksin. Zinaya götür, götürmeyeceksin. Tam, kiliseye götür, götürmeyeceksin. Ama kiliseden al beni eve getir, kiliseden alıp eve getireceksin. Çünkü eve dönmesi meşru, anladın mı? Ana babanın meşru, sakalını kes, dinlemici kesmeyeceksin. Sakal peygamber emretmiş. Ana baba karışamaz peygamber Çarşaf giyme giyeceksin, öyle. Ana babanın hakkı yok kızın açma. Anladınız mı? Me gayri meşru işlerde itaat yok.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 manileri izâle eylesin, Amin. yardımcılar ziyade eylesin. Amin. Allah Teala şu mübarek gecede af olmadan çıkmaktan muhafaza eylesin. Amin. Kendimiz için, sevdiklerimiz için ne kayırlı dualar varsa etmeyi nasip eylesin. Amin. Hangi dua zararımızdaysa nasip etmesin Allah. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin. Ve ala aleyhi sahbü'ye sellim. Şimdi ehl-i şünnetten sırt itikat meselesi ise amel meselesinden olmaz. Ya, yani içki içiyor diye olmaz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 Burada bir 27. gece namazı diyor ki her rekatta Fatiha'dan sonra bir kere kadir bir gari'a üç iklas, iki kere felakna okuyarak on iki rekat kılan, namaz bitince 75 kere istiğfar edip ardından 75 kere salatü selam getiren 75 kere la havle ve la kuvvete illa billahi okuyan Musa ve Harun aleyhisselamın sevabına ortak olur. Ve cennette derecesi yüce olur. Hangi gece namazı bu? Bu gece. Bu gece.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 Şimdi Kadir Gecesi olduğunu bilmiyorsak da Kadir Gecesi olma niyetiyle kılarız. Zaten büyükler son on gecenin hepsinde kılıyorlardı bu namaz. Her rekatta bir Fatiha, yedi iklas. Bak bu size uygun. Yani Kadir yok, Kari'a yok. Bir Fatiha, yedi ihlas, selam verdiğinde yetmiş kere estağfirullah ve etûbüyle derse Allah Teala onu da anne babasını da affetmedikçe yerinden kalkmaz.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 Fatiha'dan sonra üç kere inna zelna, on kere ihlas. Bu da çok güzel bir namaz. Namazı bitirince Sübhanallahü, elhamdülillahü, la ila illallah var all işte uzun. Ad Adedema alimallah, zinete malim Allah ve mil ema Allah. Bunu da bir kere söylüyor. Efendim en azı iki rekat. Ortası yüz rekat, en çoğu bin rekat. Hani dedim ya 12 12'ye razı olmuyorsanız artırayım isterseniz diyorum. O sırada diyorlar kendi kendine namaz mı çıkarıyorsun? Ya ben artırmıyorum. Ebu'l-Ley Semerkendi diyor ki ortası 100 rekat, etnası 2 rekat, evsatı ortası 100 rekat, alası 1000 rekat diyor. Fatiha'dan sonra bir inna zelna, 3 kere ihlas. 2 rekat da bir selam selamın ardından Resulullah salatu selam. Allah'ıma salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi salli ve sellem.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 ibadetler var. Ben de dua edeyim. Fakat dedim teraviden sonraya bırakayım. Ondan sonra da diyorlar ki bir daha kürsüye çık falan. Bir dahayım, bir daha çık yapmayalım. Duamızı da kısaca yapalım. Zaten birkaç kısa duası var ki kısa dua tutarsa zaten hepsini yapmış oluyorsun değil mi? İnşallah. Resulullah ne istediyse istiyorsun. Daha ne kalıyor? İnşallah onları isteyelim. Zikrimizde beraber yapalım. Sübhane Rabbil Ali'yle Ale'l Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, Muhammedim ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'eluke aljenne. Ve na'udu bike minel nâr. Allahümme inna nes'eluke rıdhaneke vel jenne. Ve na'udu bike min sekatike vel nâr. Allahümme inna nes'eluke aljenne. Ve ma'arrab eyle ya min kavlin ev amel. Ve na'udu bike minel nâr. ev amel. Allahümme inna nes'elüke min khayr ma se'eleke min nebiyuke Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem na'udhu beke min şerr ma min Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem fe ente almustaanu aleyke albelâgh velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil alîil azîm âmin Allahümme inna nes'elüke minel ve ma alimnâ ve ma lemnâ'lem na'udhu beke minel şerri ağjili ve agjili, ma alimna منهم ma alimna alim. Allahumma ma qadzaytana qadzah, faj'alak beto rüşşeda. min emrına rüşşeda. Allahum rubbana tbi mela na nurana, wa qfir lana, inna kala külşin qadir. Allahum rubbana hblana min azvajina, bedurriyatina, hurtaayin ve jgalna li almuttakin imama. Allahum rubbana tina, fi dünya hasene. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عقبتنا في الأمور كلها فجرنا من خز الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا إنك الجامع الناس اليوم الله رب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تغذنا إن شينا وخطانا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل ومفرج الكروب وعلى ال وصاب وسلم عدد ما وسع علم الله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 ''İnneke la tuhlifu'l mi'ad.'' Allahümme inna nes'elüke al-afiyah fi d-dini ve al-dünyâ vel-âkhirâh Allahümme inna nes'elüke al-afiyah ve al-afiyah ve al-mu'afâta d-dâime fi d-dini ve al-dünyâ ve al-âkhirâh Allahümme inna nes'elüke al-afiyah fi dinina dini na ve dünyâna ve ehlina ve anbâlinâ Allahümme estur avrâtina ve âmir revâtina ve Allah ma la teؤمنna mekrak, Allah min ve imani na ve bi azametike en Altımızdan batırılmaktan sana sığınırız ya Rabbi'la. Zelzeleden sana sığınırız ya Rabbi'la. Sallama bizi yıkma bizi ya Rabbi'la. İstanbul'u bütün İslam alemini, beldelerimizi şehirlerimizi muhafaza ile ya Rabbi'la. Bu gazı istediğin şekilde çıkartmaya, bizi öldürmeden, bizi helak etmeden çıkartmaya kadirsin Allah'ım. Sen İstanbul'umuzu ve civarımız bütün camiler hürmetine, ulema, evliya hürmetine, suleha hürmetine, medreselerde okuyan kız, erkek, yavrular, talebeler, hafız hafızalar hürmetine. Allah'ım İstanbul'u sana emanet ettik civarını da. Sen muhafazayla vatanımızı da İslam vatanlarında ya Rabbel Alemin. Batırma bizi ya Rabbel Alemin. Amin. اللهم يا رب العالمين الله اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انا نسالك من فجئه الخير ونعوذ بك من فجئه الشر اللهم انا بك من الهم والحزن نعود بك من العجز والكسل نعود بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك فجاءه نقمتك وجميع سخطك Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi aftale salavatike adede malumatike ve barik ve selim teslimen kezalik Allahümme tesaddaq aleyna bitulil umur ve sıhhatil beden ve selametil sadir ve husnil afiye ve sa'atil rizq vel emni vel ferag vel neca'ati والفهم في العلوم والمعارف والقرآن ومقاء الإيمان وحلاوة الإيمان والعافية الشاملة لجميع أحوالنا اتباع نبيك محمد عليه الصلاة والسلام والثبات على دينه لا يوم القيام برحمتك يا أرحم, يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا كل خير واعذنا من كل شر يا رب العالمين şu cemaatimizi de uzaktan yakından dinleyenlerimizi de ya rabbi bizim itikadımız üzere olan bütün kardeşlerimizi de sen bu dualara müşterek eyle. Bu duaların faziletlerine ilhaga ile. Sığındıklarımızdan onları da bizleri de emin eyle. Amin. istediklerimizi hepimize müessere eyle Amin. gecemizde selametler afiyetler takdir eyle. Amin. hayırlı rızıklar bereketler hayırlı uzun ömürler takdir eyle şun var ya gecede malımıza canımıza bedenimize sevdiklerimize vatanımıza milletimize eli sünnet vel cemaatimize Suriyemize ya Rabbi Doğu Türkistanımıza Filistinimize Irak'ımıza ya Rabbi İran'daki eli i Sünnetimize ya Rabbi aktar arzın her neresinde zulme uğramış mazlum müslümanların bulunduğu her kıtaya her bukaya selametler gönder ya Rabbi selametler yaz ya Rabbi Kurtuluşlar takdireyle yavrum. Harpleri durdur ya Rabbi. Amin. Ehli sünneti aziz eyle. Amin. Ehli bidat zeli ile ile. Ehli şirki kahre ile. Ehli sünnete Türkiye'de de dünyada da ya Rabbi eski izzetini iade eyle ya. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi vatanımızda vatanın milletin gayrına saadetine çalışanları muvaffak eyle. Amin. Zararına çalışanları mağzule eyle. Amin. Bütün imkanların itibarlarını perişan eyle yavrum güçlerini kuvvetlerini ademe tahvil ile. Ya Rabbi Alemin ve Ya Hayrun Nasirin bizden dua isteyen bütün kardeşlerimizi bu hayırlı dualarayla haga ile. Amin. Amin diyenlerin her cehimden azade ile. Allahum amin. Ya Rabbi Alemin. ve Sallallahu Teala ala Seyyidina Mevlana Muhammedin ve alih ve sahbihi sellem teslimen kesir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kadir gecesinin en kısa duası haşa annemize öğrettiği Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin beraberce okuyalım üç kere. Amin. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi sallam. Allahumma Allahumma innaka afuwn ghafurun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma Allahumma kerimun تُحِبُّ الْعَفْوَ فَعْفُ عَنِّي Amin. Allah'ım salli ala Muhammed'in ve ala al-i Muhammed. Zikrimizi okuyalım. Üç kere tevhid zikriyle Kadir gecesinde okumuş cevabı alınıyor. E bu gece ise zaten kat kat fazilete nail olacağız. Buyurun. La ilahe illallah el halimul kerim Subhanallah. Rabı Semaatı Sebge ve Rabbı Arşı Azim. La ilahe illa Allah. Al Fellow Halim al Kerim. Subhanallah. Rabbı Semaatı Sebge ve Rabbı Azim. La ilahe illallah الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات السبع رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. alim Allah, Ve zinetema alimallah. Ve mil'ema alimallah. Ve sallallahu te'ala ala seyyidina mevlana muhammedin ala alihi ve sahbihi teslimen kethira. Velhamdülillah rabbil alemin başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ravza-i vasıl olmak üzere, cümle ashab kiramın, ehl Mustafa'nın, Ali Abba'nın, Silisle-i Meşayih'imizin, Hussan Efendi babamızın, İsmet babamızın, ve Şair i Turuk-i Aleyen'in ve Mütesifler'in Ervah'ine ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin Mümnat Ervah'ine her birerlerine ne kadar günahkar olsalar da, Müslüman olarak ölmüş olan bütün cümle geçmişlerimize, Adem babamıza kadar ulaşan silsilede, şecerede,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 صل عليك الله يا خير الوراء تعداد حبات الذمار وأكثر صل عليك الله ما غيث هما فوق صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمن واكثر صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله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 ''Hiye hattâ mat la'il fejr, sadaqallâhu'l-azîm, Allah'u menfa'nâ fil Qur'an'l-azîm, mebârik lenâ fîh, velhamdülillâh rabbil âlemîn. Ve estağfirullahal hayyel qayyum, hassântukum bil hayyel qayyum, illezi la'imut ebedâ, ve defa'tu ankumuslu'u eb'lâ hamle, ve lâ kuvvete illâ billâh il âli'il Bizleri bu mübarek 27. geceye kavuşturan Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun.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 bu gecede mutlaka Kadir Gecesi'ni ihya sevabı alırız. Çünkü Mevla'ya e, hüsnü var. Bu kadar ümmeti zayi etmeyecek. Dünyada bu gece kadar ibadet yapılan hiç gece yok. Bütün dünyada 2 milyar yakın Müslüman var. En fazla ibadet bu insanlar ne zaman yaparlar? İnsanlar melek gibi değil. Melekler de mutat ibadetlerine fark yok onlarda. Devamlı zikir ve ibadet yaparlar. İnsanlarda fark var. Her gece aynı değiller. E, efendim peki dünyada sene içerisinde gecelen hangisinde en fazla ibadet yaparlar? Sorsanız Ramazan'ın 27 yedinci gecesini. Şimdi Mekke'yi görseniz, Medine i Münevvere'yi görseniz, milyonlar bir, bir arada şu anda, bir arada. E şimdi ben hüsnü ediyorum Mevla ama ki bu kadar insanın bir anda yönelişini zayetmeyecek etmeyecek inşallah anladım. Yani Kadir gecesi bu sene bu gece midir? Her sene gezer intikal eder, şu dur Ama bu gece değilse bile bu kadar insanın ibadetinin bir arada yapılmasında teveccühlerin, yönelişlerin birleşmesi var. Bundan dolayı mutlaka fazl-ı keremiyle muamele edecek inşallah. Yani bu gece af olmayan ne zaman af olacak daha? Onun için şey namazdan evvel konuştuğum dinlediniz mi? Burada verdiler mi? Neredeydiniz?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 Ramazan'ın kıyamı geneldir. Ama ben kamileyle telkadir, Kadir gecesinde kıyam teravide bulunursa, imanen ve ben Ehl i ehli sünnete göre inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek, Bu alev ma tekadden Bütün geçmişi silinir. Yani çok hadis var ama, bu ikisi de Bukhari'dir. Bukhari dedim mi, ayet gibidir. Sahihlikte. 10 gün geçmiş günahlarından eser kalmaz.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 O zaman buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem aleyke bis sabiha. Sen yani ona acıdı yaşlı diye ona biraz daha net bir şey söyledi. Buyurdu ki 7'ye devam et. Yani bu 7'de 27 olarak anlaşılıyor. 27. gece olduğuna delil gösteriyor. Yoksa tabii herkese aynı muamele yapmıyor. Ebu Zerazet'lere ne dedi işte? Ramazan'da mı diye mi dedi Ramazan'da?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 Geceleri günleri gibi. Leyal, Dört gece var senede, geceleri günleri gibi, günleri geceleri gibi. Şimdi bu gece kısa ya, iki üç saatte bitecek. Yar günde bunun devamı aynı. Bin aydan kayırılır. Yar günde. Çünkü Ant-ı Şerif'te ne buyuruyor? Allah Teala antları, yeminleri yerine getirir. Canları, boyunları Onlardan azad eder ve rutibin delcezil bol bahşişler ikram eder. bu dört gece bir Kadir gecesiyle sabahı. Yani yar ki sabah namazını bu yani bu sabahın namazını cemaatsiz kılan işte aklını kaçırmış yani. Mutlaka cemaatle kılmalı. Sonra Berat gecesiyle sabahı, Cuma gecesiyle sabahı, işte cuma geceleri onun için sohbet yapıyoruz. Arafe gecesiyle sabahı Allah Teala azze bu çok sahip hadistir.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 Yani dualarım kitabında da yazmışım Efendi Hazretleri hep okurdu. Üç kere inna anzelna. En azı bir kere. Her kim fentevevza feahsenel vudu abdest alır da güzel alırsa sünnet vecih üzere Gümüşhane Hazretleri'nin kitabında da var. Efendim hadis kitabında Ramuz'u hadiste de var bu hadis-i şerif. Sümme kara inna anzelna, inna anzelna hu sonuna kadar okursa ketaballahu lehu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 Abdesti alıyorsunuz ya bitirince dünya kelam konuşmadan arada laf konuşmadan hemen eûdü besfene çekiyorsunuz. Zaten abdestten sonra kelime-i şehadet var. Ondan sonra var bazı dualar. Subhani kallallahu ve hamdü keşfede var. Onlar duaların da var. Ama inna anzelnâ'yı mutlaka ezberleyin. Çünkü inna asuz olmaz. Hadis-i şerifte buyuruyor ki namazında inna anzelnâ okuyamayan adam nasıl namazı olur? Yani namazı namazdan nasibi az olur yani. İnnazelne okusa çok kazanacak yani. Onun için e, üç 3 satır bir şey. Ne fuzuli şeyleri ezberlediniz, yuttunuz, yuvarladınız. Ne olur İnnazelne ezberleseniz. İnsan İnnazelne ezbere bilmeyenler var çok var değil mi? He? Var. Ağzınız düzgün olsun. Bir hocadan biraz talim alın. Bir hadi okuyandan düzgün okuyandan. İnnazelne güzel şöyle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 Öyle mi? Ama yakalamaya kadar şu anda şey yapamadın. Geliştiremediniz teknolojiyi. Ancak oradaymış diyorsun. E şimdi Hazreti Aleyhisselam o gözüyle nazar ediyor. Mevla müsaade ettiği anda o anda canını alıyor. Yani Hazreti Aleyhisselam oraya buraya gitmiyor. Hazreti Aleyhisselam olduğu yerdeyken alıyor. Burayı da yeni gördüm kitapta. Her dakika kitap okuyorum bir şey görüyorum. Yani Hazreti Aleyhisselam'ın can alma şekli hakkında daha bugün gördüm.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 Emevi camiste kıldık bayram namazını baktım imam hutbede tabi ehl-i sünnet imam Emevi'de ehl-i sünnet imam bu hadis-i şerifi okudunca çok sevindim yahu dedim bizden başka bilen yok zannediyordum dedim ama Araplarda yapıyorlar bunu yani, okuyorlar ama bize geliyor bizde bir klişe işte, otomatiğe bağlamışlar ya hadis okuyun mübarek adam hadis okuyun ayet okuyun fuzuli fuzuli konuşmaların bir manası yok evet Şimdi Kadir Gecesi ile ilgili bölümü okuyacağım. Yani bu hadis-i şerif uzundur üç sayfadır. Ama ve iza kanet Leyle'tul Kadre. Kadir Gecesi olduğu vakitte Ya'muru'l Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam'a emreder. Teravih namazı kılana bu gecen teravihisinde 27. gece olarak geçiyor tabii. Hadiste demiyor 27. gece diyor. Demiyor Kadir Gecesi. 27. gecede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 bir daha kapattırmasın allah Teala. Amin. Ya Rabbi günah işleyeceksek tut bizi Ya Amin. Haramlardan engelle bizi Ya Rabbi. Amin. Günah işlemeye niyet ettiğimizde gücümüzü al Ya Rabbi. Amin. Amin. Salli ve Aleyhi ve Selam Muhammed. Engelle bizi Ya Rabbi. Amin. İbadetlere koştur bizi, heveslendir bizi. Amin. İbadetine karşı, zikrine, şükrüne karşı yardım eyle bize Amin. Ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli ve Aleyhi ve Muhammed. Ve Aleyhi ve Muhammed.